iyi ki merhaba. rabbil alamin. Ala Muhammed ala alihi Muhterem dinleyenlerimiz. Allahu Teala ve teccad hazretleri biz kullarını bu dünyaya büyük imtihanlara maruz kalmak üzere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 ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bana ibadet etsinler. Beni bilsinler, beni saysınlar. Beni tanısınlar. İlla liyarifun, İbn Abbas Hazretlerinin manasına göre. Ancak beni tanısınlar için yarattım. Mükellefiyetimiz marifetullah'tır. Yani allah Teala'yı Teala bilmek ve tanımaktır. Sonra ibadetullah'tır.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 biraz ne ölsünler ne dirilsinler biraz düzelecek olsa hemen bir kriz bir şey ya iç, içeriden bir kargaşa ya dışarıdan bir kargaşa çıkararak bu çalkantıyı sürdürmek isterler tabi onlar bir şey ister Allah Teala bir şey murat eder mutlaka ki sonunda Allah Teala'nın muradı geçer kafirlerin iradesi tahakkuk etmez ama bu arada Rabbim de bizi imtihan eder Mevla da biz Müslümanız diye biz hep bizim istediklerimizi yapmaz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 Bu da Allah'ın kulu. Merhametli olmak lazım. Er-Rahimûne Rahman, Acıyanlara kıyamet günü Rahman Teala merhamet edecek. Hadis-i Şerife göre. Yerhamû fil ardı yerhamkun men sema. Siz yerdekileri acın ki gökteki melekler size acısın. Men lâ erham Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. E bu itibarla tabii vazifeler ihmal edilince insanlar en yakın çevrelerinde namaz kılmayanlara namazın faziletini anlatmayınca oruç tutmayanlara oruç tutmanın lüzumunu beyan etmeyince hacca gitmeyenlere bak hac farzdır sen bir kere daha gitmedin sabah maliksin, zenginsin yol niyeti var vücudunun sıhati var ya bu şekilde emri bilmarif yapmayınca e, zekat vermeyene zekatın efendim önemini be, e, beyan etmeyince ne olur ee, insanlar e, efendim gaflete düşer ikaz edilmeyince uyur kalır ee, önündeki tehlikeli geçitlerden haberdar olmaz. Zaten bir de e, dünya geçim telaşesi var. Bir de çoluk çocuk kaidesi var. Bir de programlar, diziler, maçlar bilmem neler haberler her gün bir haber e, memleketi karıştıran efendim, sıkıntılı şeyler. Ee, ondan sonra adamın kafası karışır namazdan, abdestten, efendim, zikirden, Kur'an'dan gafil yaşar ama mazur olmaz.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 Davetini, tebliğini güzel yapalım. Dinimizi sevdirelim. Bir insan bizden sebep namaza başlasın. İçkiyi bıraksın, kumarı bıraksın, zilayı bıraksın, faizi bıraksın. Haramlardan sakınsın, zulmetmekten sakınsın. Bir insan. Bu bize yeter artar. Onun için yani birkaç günler evvel Endonezya'ya gittim. Orada Seyyid Muhammed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 El iman Yemen'e, hikmet iman Yemen'lidir, hikmet tasavvuf, ince ilimler Yemen'lidir. İnece ecidun nefes-i Yemen. Ben Allah Teala'nın rahmet nefesini Yemen tarafından hissediyorum buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Yemen elini çok seviyordu. Veş el-Karanî Hazretleri Yemen tarafından ondan bahsediyordu, onu methediyordu. Kainat Efendisi'nin Yemenlilere ve Yemen'e çok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 Kalpleri çok yumuşak insanlar, gönülleri çok hassas insanlar diye met etmişti sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarından tabii Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz'den gelen nesil, ehlibeyt Beyt nesli devam ederken tabii Cafer-i Sadık Hazretlerine geliyor. Cafer-i Sadık Hazretlerinin birkaç oğlu var, bir tanesini biz Bestam'da ziyaret ettik, Ebu Yezid el-Bestam Hazretleri onun ayak ucunda yatıyor. Muhammed İbni Cehafer-i Sadık Hazretleri, Muhammed isimli oğlu var. Birkaç oğlu var, bir tane oğlu Ali el Uraydi, radıyallahu anh Hazreti cehafer Sadık'ın oğludur. O Medine'de yatıyor, tabii şimdi Vehhabiler düzlemişler kabrini, eskiden ziyaret mahalliydi, Uhud'a yakın bir yerde. O Ali el Uraydi Hazretleri'nin oğlu da e, Yemen'e geçiyor. E, onun oğlu ile ehl oraya Beyt oraya efendim, geçmiş oluyor. Ondan tabii çok kıymetli nesiller, pak cürriyetler, ulema, sulha, evliya, yetişiyor. Çok büyük kutuplar, kafslar yetişiyor. Efendim e, orada terim bölgesi var. E, Terimde e, bir mezarlık var. E, Zembel diye geçiyor. O mezarlık kaynıyor, dolu. Allah nasip ederse oraya da niyet ettim gideyim inşallah. Bütün evliya ehli beyt orada e, efendim dolmuşlar. Onların nesilleri e, onlardan gelen alimlerden, velilerden yani işte Habib deniyor onlarda. Yani Habib sevgili demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ya. Şimdi Türkiye'de ve Seyyid İslam aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinden olanlara Seyyid deniyor. Hazreti Hüseyin'den gelenlere işte Hazreti Hüseyin'den gelenlere Şerif diye ayıran var. Ama Seyyid Şerif bu iki tabir geçiyor. Ee, ancak Yemen'de bu tabir yerini Habib tabirine bırakıyor. Habib diyorlar. Orada tabi bazı Aileler yetişmiş. İşte Hattat ailesi. Büyük evliyadan, kutuplardan Hattat Hazretlerinden işte geliyor. On sonra Hattat ailesi. On sonra Hapşi ailesi. sonra Bu gibi kıymetli aileler. Sekgaf ailesi. Bunların hepsi büyük veliler kutuplardan yüzlerce sene evvel, 700-800 sene evvelki o ehli gelen kıymetli kutuplar, veliler, kafslar. Bunların çocuklarından tabii yine çok büyük alimler, veliler. 250 sene kadar evvel Endonezya'ya gelmişler. Dokuz evliya olarak geçiyor. Bu dokuz kişi, bu dokuz veli efendim, ticaret gibi, e, seyahat gibi emri bil mağruf neyi hal müker. İyiliği emretmek, kötülükler ne etmek, İslam'a davet etmek, dini tebliğ etmek niyetiyle Endonezya'ya gelmişler. Bu dokuz veli tabii hem ehli beyt hem alim veli insanlar bunlar e, çevrelerine tabii İslam'ı anlatırken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 Galip geldiler ama mağlupmuş gibi döndük açtılar. Halbuki orada mesela Medine'yi yağmalayabilirlerdi. Allah Teala müsaade etmedi. Kafirlerden esir düşenler de oldu Uhud muharebesinde. Bunlardan biri de yine bu Ebu Zura denen adamdı. Bu kişi yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, aleyhi ve sellemin çok büyük sıkıntılar geçirdi Uhud'da.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 İşte yine, ya Muhammed ben ettim, sen etme, benim kızlarım var, çok çocuklarım var, fakirliğim var, şuyum var. O zaman otur oturduğun yerde sen ne iki de bir her harbe geliyorsun bana karşı. Ondan sonra niye sen dilin bu kadar uzun? Benim efendim, aleyme söv sayıyorsun. O yine yalvarıyor, karıyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olmaz, bir daha affetmem, vurun boynunu buyurdu. Çünkü neden?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 Bak güzel ahlak başkadır, büyük ahlak başkadır. Onun Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını Mevlam'a de derken sen güzel ahlak üzeresin buyurmuyor. Oraya mana veriyorlar mesela, yanlış mana. Habibü sen en güzel ahlak üzeresin. Böyle bir ayette güzel ahlak diye bir şey yok ki. Ve inneke le alâ Sen öyle bir ahlak üzeresin ki azim pek büyük. Büyüklük güzellikten başka bir mefhumdur. Güzel ahlak tamam, onun... E, Belirli ölçüleri var. Herkese iyi davranır. Herkese iyi davranır ama adam din düşmanı Allah peygambere sövür. Bunu nasıl iyi davranacaksın ya? Buna iyi davrandığın zaman biraz daha söv olursun. Buna ekmek verdiğin zaman, su verdiğin zaman ya İslam'ın, Müslüman'ın aleyhine zulüm yapsın, dünyayı efendim kan gönlüne çevirsin diye buna destek olmuş olursun. Böyle güzel laklak olur mu? Maalesef ecdadımız böyle güzel aklak peşinde koşarlarken ne oldu? Efendim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 Müslüman. Geri kalan işte var Hristiyan, Budist, şu bu. Hepsi yüzde 40 bile etmiyor. Yani 40 milyon bile etmiyor. Yüzde yirmi ediyor. Allah onlara da hidayet verir inşallah. Mesele ne? Bu zatlar Yemen'den memleketlerini, vatanlarını terk etmişler. Niye terk etmişler? İslam'ı tebliğ etmek için. Yemenlere Endonezya'ya. Aylarca yol gidersin ya. Hele o zaman tabi arada denizler de giriyor bilmiyorum ne.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 Hep eli beytin bereketi. Bak bu 250 sene evvel gitmişler. Tabi 20-30 evvel de şey. Muhammed Ali bin Malik Hazretleri Mekke'de biraz zorlanınca abiler tarafından o da oraya biraz göçmüş. Bir dört ay, beş ay, altı ay birkaç seneler gidip gelmiş. O arada o da oralarda çok tohum atmış, medreseler yapmış, maddi gücü de olduğu için baya bir hizmet etmiş oralarda. Şimdi o eserler devam ediyor. Efendim dağın ortasında çevirmişler 15 dönüm. E, ...güzel medrese... ...hükümet oraya izin veriyor... ...o medresede tabi... ...200 talebe mesela ben gördüm... İnşallah sitemizde onların e, resimlerini... ...zikir halakalarını, ders halakalarını... ...ve bizle beraber sohbet yaptığımızı... ...ve mevlüt okudular... ...güzel kasideler okudular... ...o resimlerini hatta bazı görüntülü... E, ...video halinde çekimler oldu... ...onları hep cübbelihahmethoca.tv... ...sitemize atacağız... ...meraklıları baksın... ...bu site çalışıyor cübbelihahmethoca.tv... Eskisi gibi sağlığımız saatimiz yerinde değil herkesin efendim evine gidemiyoruz Allah razı olsun çok çağırıyorsunuz düğününüze derneğinize cemaatınıza cemiyetinize ama icabet edemiyoruz takatımız yok çünkü kitap yazmakla devamlı meşgul oluyorum e bir de bu konferanslarla sohbetlerle meşgul oluyorum e gelen giden misafirle yani vaktimiz bu kadar çünkü sağlığımız da bu kadar el veriyor. Kusura bakmasınlar çok davet oluyor hele ki şimdi mevsimdir, düğünler mevsimi gelin işte sohbet edin konuşun. E gelemiyorum çıkamıyorum ancak bu lalegül efendim Allah razı olsun bu araçtan sizlere ulaşıyorum. Siz de insanları haberdar edin ulaştırın dinlesinler. Ondan sonra bu sitede de görüntüleri koyabiliyoruz radyoda görüntü koyamadığımız için. E bütün sohbetler orada toplanacak şimdi üyelik sistemi başlayacak inşallah. Her perşembe sohbetini oraya atıyoruz. Ee, daha bütün yüzlerce sohbet hazırlanıyor, tasnif ediliyor, tertip ediliyor. Onlar da birkaç hafta içinde hizmetinize girecek. Orada inşallah bu resimleri de bulacaksınız. Endonezya'daki çekilen, oradaki görüntüler, o talebeler, hepsi Seyyid. Hepsi Resulullah'ın torunu. Yedi yaşında, sekiz yaşında, on yaşında. Hepsi güzel, sarıklı, cüppeli. Gecenin üç buçuğunda kalkıyorlar, üç buçuk. Dokuzda yatıyorlar, yaştan sonra. Üç buçukta kalkıyorlar.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 Allah dedirtemiyoruz, bir cüz okutturamıyoruz. Vah bize vah! Ne hale getirmişler bizi, paça buraya çevirmişler bizi, rezil etmişler bizi. Ocağımızı dağıtmışlar bizi. E ne, olacak ne olacak ya? Çocuk 8 sene, 12 sene okuyor, okurken de bir Allah lafı okuyamıyor. Ne besmele var, ne ayet var, ne hadis var, on sonra çıkacak, mezun olduğu vakitte kaç yaşında? Şimdi 12 sene çıkartmak istiyorlar. Hepten on sekiz yaşında çıkaracaklar çocuk. E on sekiz yaşında bir cüz bilmez. Bir Yasin bilmez. Bir defa bilmez. Talim bilmez. Tecvid bilmez. El üstüne itikadından soru cevap yapsam bir şey bilmez. Bu ne iştir ya? Yazık bize vah bize vah bize. Ama biz uyuyoruz. Biz buna müstehakız. Biz hak ettik. Biz hak etmezsek Allah bize bunu vermezdi. Derdimiz yok ya gayretimiz yok ya. Çoluk çocuğumuzu bir Müslüman yetiştirelim, el üstüne itikad üzere yetiştirelim diye. Ne faaliyetimiz var ya? E tabi bu işler e, hürriyet ister. özgürlük ister. Nerede bizde o özgürlük? Ya özgürlük, efendim e, içki içenlere var, kumar oynayanlara var, zina yapanlara var, faiz var, yalan diyenlere var. Eşcinsellere bile var. ne özgürlük var. Ama doğruyu söyleyene... Ya bir Kur'an okudacağım, yasak, sus. Allah, Allah Özendim, özendim, imrendim, dua ettim. Yani şaşırdım kaldım. O medreseler, dağlar, yirmi dönüm, otuz dönüm çevirmişler, kız medreseleri ayrı, erkek girmiyor, erkek medreseleri ayrı. Hükümet desteğiyle, ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere, şafii mezemi üzere, Hanefi, han Belli Mahalli, dördü de haktır, hepsi ehli sünnettir. Hanefi maturididir, üç meze beşaridir. Matur-i hepsi el Sünnet. Bu şekilde hizmet ediyorlar. O iki üç gece orada, o zikirlere şahit oldum. O Onlar hepsi inşallah siteye atılacak. Cübbeli Ahmet Hoca.tv, o siteden yakında birkaç gün içinde hazırlanacak. Altına yazılacak hangi yerler, hangi bölgeler, işte kimler. Efendim, hocaları, üstatlarının nezaretinde. Misafir olduk, memnun olduk. Eee, ne, neye geliyorum? Fedakarlığın bereketi, icretin bereketi. O Yemen'den o Habibler 250 300 sene evvel kalkıp göçmeseler, o zor yolculuklara tahammül etmeseler biz şimdi bile 15 saatte gidiyoruz aktarmalı kaç yerden aktarmayla. Onlar o zaman efendim deveyle, atlan yaya ile işte denizden nasıl geçtiler? Geldiler oralara ama Allah ne vaat ediyor Teâlâ: "Ve men yuhacir fi sabilillah yecid fil ardı murağaman kesîran Kim Allah yolunda icret ederse Allah'ın dinini tebliğ için, davet için insanları İslam'a çağırmak demek, onlara acıdığını göstermek demektir ya. Bir adama İslam'a çağırmak, namaz kılmaya davet etmek ona acımaktır ya. Cehennemde yanmamasını sağlamaktır ya. Bundan kocunacak ne var? Bunda çekinecek ne var? Senin çocuğun, doluğun namaz ehli olsa, Kur'an ehli olsa, zikir ehli olsa terörist olur mu? Eşkıyalık yapar mı? Askere, polise silah çeker mi? Kasba var mı hırsızlık yapar mı ya? Namaz eğilici, zikirli, Kur'an elinden ne zarar geldi be? Hala bunun efendim anlayamadılar mı ya? Kur'an okuyandan, zikredenden, namaz kılandan zarar gelmez. Dünyaya huzur gelir, barış gelir, şükunet gelir, zekînet gelir. Biz herkese acımak zorundayız ya. Niye cehenneme gidene sevinelim? Cennet geniş. O da cennete gelince benim yerim mi daralır? Zaten benim de nereye gideceğim belli değil de, misal konuşuyorum. Yeryüzünde icret eden çok geniş imkanlar bulacak Allah'a Hakka Hakikaten muhacirler hep zengin olurlar. Şimdi git mesela Bursa'daki bütün zenginler muhacirdir. Bütün o tekstilciler. Hep e, İslam için onların da ataları. 80-90 sene evvel, 100 küsür sene evvel, Balkanlardan onların isimlerini değiştirmek isteyen, mezar taşlarına kadar bile kıran döken o sırtların, Sırpların, gavurların zorıyla.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 88.4'ü çevirsen veyahut da cübbelahmedolca.tv gir orada ne anlatıyorum orada? Kur'an, sünnet, ayet, hadis, dünya, ahiret bütün ilimleri konuşuyoruz ya daha konuşacağız? Kültür, sosyal hepsi var ya. Maddi, manevi bütün ilimler Kur'an'da Kur'an'dan konuşuyoruz. Millete tanıt. Bak şimdi yeni ilimler hep böyle bu sohbetler konulacak. Şimdi bu radyo konuşmam bile görüntülü konuş, konulacak. Birkaç gün içinde bakacaksınız görüntülü haliyle bu sohbeti dinleyebileceksiniz. E bütün insanı, insanları yönlendirin. Şimdi yal geliyor. İnsanlar keyfe kaçmaya bakar. Ama bir yandan da üç aylar geliyor. Hiç de i̇şte işinize gelmiyor tabii. Çünkü sıcak günler, uzun günler, oruç üç ayların fazileti çok ama. Biz ahiret yolcusuyuz. Bayburtlu ne dedi? Misavir geldi. Misavirin hakkı üç gün. Bir gün yedirdi içirdi.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 Onun için biz Rabbimizin rızasına bakalım. İslam için fedakarlık yapalım. Bak adamlar ettikleri tohumlar. Şimdi 7-8-10 yaşında o züriyetler o çocuklar, binlerce milyonlarca talebeler, Allah diyorlar, zikrediyorlar, Kur'an okuyorlar ya. Bir de bizim çocuk çocuğumuzun haline bak sabah bir şey kaldıramıyoruz. Hmm. Beş vakit namaz kıldıramıyoruz. Kur'an okutturamıyoruz. Tefsir hadisten bir malumat sahibi yaptıramıyoruz. Oturmuşlar internetlerin başına.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 Tebliğini bize getirmek üzere İstanbul'un fethine ilk katılan orduya katılıp gelen Halid İbni Zeyd Ebayübel Ensari hazretlerinin. İstanbul'a teşriflerine borçlu değil miyiz? O büyük bir bereket Ebû mi? Ebu Şeyh onun gibi nice sahabi yatıyor bu İstanbul'da. Bazı rivatlere göre bine yakın sahabi yatıyor ismi bilinmeyen. Çünkü sur dibindeki harpte sur dibinde kaldılar. Ebû Şeyh Hazretlerinin yanında bin sahabenin yattığı,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 Yüce sahabi Halid İbn Zeyd Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri'ne anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığı mihmendarı. Efendim bu kıymetli eser tarafından tercüme edildi. Ayetler, hadislerin metinleri de konuldu. Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri'nin evinin yeri Medine'de Resulullah Efendimiz'in Evinin yerinin resimleri vesaire eski resimler Mekke ile Medine ile alakalı güzel hatıralar, resimler. Ondan sonra Evâyı ve Lhansal Hazretleri'le ilgili çok doyurucu bilgiler. E burayı okursanız göreceksiniz. O mübarek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bütün harplere katıldı. Ebu Bekir Sıddık Hazreti, Hazreti Osman Hazreti Ali bütün harplere katıldı. En sonunda İstanbul'a e, harbe çıkan, feteh çıkan ilk ordu af olmuştur diye Allah'ın affına doymuyorlar. Evvelü için yağızül kustantı niyete manfurul lehum. Ben de af olurum mümin halbuki ne? Af olmayacak nesi var? Bedir ehli ya. Bedir'e katılmış e i Belazari. Bedir'e katılanlara garanti verilmiş. <gülüyor> Bedir'e Bedireki katıldınız Allah söz verdi. Ne yaparsanız yapın bundan sonra kesilen af olmuştur, peşilen af olmuştur ve cennet size vacip olmuştur. Bedir'e katıldı halde hala bak cennet garanti olduğu halde e, hala diyor ki belki af olurum diyor kalkıyor doymuyorlar affa mağfiret. Tebliğe davete doymuyorlar. O yaşta geldi.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 ...en mühim mesele onu tanımalı... ...onun yoluna hizmet etmeli... ...onun yolu Muhammed Mustafa'nın yol. ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...işte onun için bu kitapta çok önemli... ...mutlaka temin edin... ...hiç olmasa Heba-i Velhansan Hazretleri'nin... ...hakkında o çünkü... ...Hadi Cemal Efendi'ye bizzat göründü... ...Hadi Cemal Efendi oğlu vefat etmişti... ...çok üzülünce... ...çocuğu ölenler... ...şirke düşmesin... ...Allah'a itiraz etmesin diye teselli babında... ...hadislerden bir kitap... ...tesliyetü elme sahip onu tercüme ediyordu... Onu tercümede ya ben bu kadar alim olduğum halde oğlum Ali'nin ölümüne bu kadar üzüldümse ya cahilimdirinin çocuğu ölse dinden çıkmasın Allah'a isyan etmesin diye bir kitap yazayım bari Müslümanlara dedi. O kitabı yazarken odada yalnızdı kütüphanesinde. Sonra ayaklarını pat pat vurmaya başladı kızı aşağıdan. Kızı da yakında vefat ettiği yaşlı vaziyette tabii çok yaşlıydı o da. Efendim hemen çıktım diyorum baktım anahtar deliğinden şu kapıyı tıkladım. Cevap gelmedi izin gelmeyince açmadım.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 Ben Halit, Halit dedi çıktı gitti. Ebu Eyyub el-Ensari ismi Halittir. Babasının ismi Zeyt'tir. Halid Zeyt. Ebu Eyyub künyesidir. Eyub'un babası demek. O künyesidir. Asıl, adı Halittir. Ben Halit, Halit dedi çıktı gitti. Açıkça gördüm diyor hacı Cemal efendi. Ya? Ondan sonra da o da bir eser hazırladı Ebu Eyyub el Hazretleri hakkında uzun bir eser. Yani Ebu Eyyub el Hazretleri şehittir, diridir, haydır, şahittir. İstanbulumuzun, Türkiye'mizin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 Siz benim bana sığının ki benle birlikte gideni Rasul'u reddetmez. Çünkü Resulullah müjde verdi. Sahabemden biri nerede ölürse illa büğtelo. Ma Hangi yerde bir Sahabem ölse o aranın halkına önder, sancaktar ve nur olarak dirilecek. E şimdi tanımasak ne olacak? Nasıl cevap isteyeceğiz? Mutlaka çoluk çocuk herkes ya bu Ebay ve Nesani sevgisini aşlayalım ya bu mübarek yanımızda bizim. Bu kimdir bu zat ya? Eyüp Sultan. Eyüp Sultan tutturmuşuz. Eyüp Sultan da Galat'ın başı. Eyüp Sultan diye bir şey olmaz ki. Eyüp zaten bir rivayet torununun adı Eyüp. Ebu Eyüp onun babası demek. Zaten Eyüp diye tek isim onun anayi ait değil. Hadi Ebu Eyüp desen künyesidir. Eyüp Sultan denilir hiçbir şey değil öyle bir işte Galat kalmış eskiden. E kimdir bu zat? İsmi nedir? Galit.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 1400 dört seneye yakın... ...Kabri Şerif'i nasıl ziyaret ediyor... ...akın ediyor... ...Türk milleti de çok kıymetini biliyor... ...çok vefalıdır... ...elhamdülillah... E ...diğer uzatları öyle gitmişler... ...Yemen'den Ceva'ya gitmişler... Jakarta'ya yakına gitmişler... ...orada dünyayı Müslüman etmişler... Her tarafa gitsem bir Seyyid, bir el beyt, bir Alim, bir Veli... hizmet etmiş, hizmet etmiş... E ...şimdi bizim halimiz ne olacak... ...biz uzakları bıraktık da evi barkı nasıl düzelteceğiz... Biz çoluk çocuğu nasıl İslam şuuruyla terbiye edeceğiz? Biz nasıl ahirete hazırlanacağız? Millete acıyacağız da onları da hazırlandıracağız. Biz çok yaya kaldık. Çok. Azimlerimiz çok gevşedi bizi. Allah muhafaza buyursun. Ne olur yalvarıyorum. Size. Allah rızası için. Benim gücüm bu kadar yetiyor. Birlikte bir seferberlik başlatalım. Şu sohbetleri dinleyelim, dinletelim. İnşallah şimdi bütün bu sohbetler yalnız da yapılmış gibi. Bak evlerde çok güzel haberler geliyor. Dünyanın her yerinden Amerika'dan, Kanada'dan her yerden. Hem bu lale gülü dinliyorlar. Hem bizim o Cübbeli Ahmet Hoca nokta TV, o internet adresine giriyorlar. Onu yayın. Herkese ulaştırın. Gün dünyaya ulaşsın. Her hafta yapılan radyo konuşması görüntülü, Perşembe sohbeti görüntülü, bursa sohbeti görüntülü. Hepsi şey atılacak. Bir kısmı atılıyor şimdi. E diğer haftada bir soru cevap yapılacak. Şimdi insanlar kitap arıyorlar. Bir kitap için arıyor. Salevati ve okuyacağım bu kitabı nereden bulacak? Dünyanın bir ucunda adam. Ne yapacağız? Şimdi o sitede onu da hazırladılar inşallah bütün eserler orada size gösterilecek, arz edilecek. İlla imza istediler, bereket olsun. İşte şimdi o siteden olanlara imzalayacağız inşallah. İmza, işte benim imzam Arapça. Yani şey olarak, bereket olsun diye cübbeli diye imza atıyorum. O imzayla beraber de isteyenler o siteden efendim artık temin etsinler, tedarik etsinler, anlaşsınlar. Orayı yöneten arkadaşlar var. Ben bu işlerden anlamıyorum. Ama madem bir hatıra olsun istediler... Herkesten resim çektirecek halimiz yok, şeyimiz yok. Kitabın üstüne bir e, bereket, bir yazı oluyor. İnşallah berekettir. Allah itikadına göre verir, niyetine göre verir. İnşallah Allah'a bir icazet gibi kabul edilebilir. O kitapta olanlar da amel etmek için bir destur olsun o. Böylece inşallah o siteden ihtiyaçlarınızı görün. Çıkan kitapları temin edin. On sonra Arifan pazarlama var. Burada onlardan telefon edip ulaşabiliyorsunuz. Arifan dergisi her ay çıkıyor, size hizmet ediyor. Bundan başka hiçbir dergiyle hiçbir irtibatımız yoktur. Bizi bağlamaz. Size de yarın yanlış yaparsa biz mesul değiliz. Ancak Arifan dergisi bizimle irtibatlıdır. Ve cemaatin efendim tanıtımına faydalıdır. İnşallah orada güzel ehli sünnet yazılar çıkıyor. Ne ilimler çıkıyor, ne faydalı bilgiler. Bak ben bu aki yazımda ne ilmi yazı yazdım. Ölümünün ardından ölenin kerameti ve şerefi bakidir. Yani Vehhabilere ettiği olmak üzere. Öyle bir ilimler kitaplardan derledik, tercüme ettik. Ya bunlar size lazım ya. Siz de kendiniz en azından ölümü, yokluk görmeyin. Ölümden sonra şerefinizin devam edeceğini, Allah'ın size değer vereceğini, verdiğinin devam edeceğini Müslüman olarak. Normal Müslümanların bile şerefi barkıdır. Nerede kaldık evliyanın ölüleri? O yazıyı okuyun. Ondan sonra Filistin meselesi işlenmiş. Hakikaten böyle işlenmiş ki Filistin davasına efendim İslam ümmetinin elinde öncelik kazandı. En önemli unsurlardan biri Mescid-i Aksa konusu. Filistin konusu, Yahudinin Siyonistlerin o Filistin'i nasıl bu hale getirdiklerinin konusu, yani o Filisteki Müslümanların çileleri, ya en azından bari okuyarak, dertlenerek bari dua ederek bir e, efendim hizmete katılalım ya. O Teodor Erzil Yahudisi'nin bu İsrail projesi, bu devleti kurma projesi, e, Sultan Hamid'in, e, Cennet mekan Sultan Abdülhamid Han Hazretleri'nin efendim fedakarlıkları, bu dergide ne kadar işlenmiş mesela? E size şimdi bu bakımdan hem dergiyle hizmet ulaşıyor, hem efendim bu internet sitesi çok önemli. Herkese mesaj çekin, duyurun, ulaştırın, evler sohbet yuvası olsun. Ne yapıyor? Adam diyor ki bak açıyoruz diyor, bütün milleti oraya yorum yazmışlar. Dünyanın her tarafından. Memnun oluyoruz. E ben hepsinin ayağına gitmek istiyorum ama ne vaktim yetiyor, ne gücüm yetiyor. E onlar da bize gelemiyor. Ama şimdi bu sohbetler görüntülü bir şekilde evde, ocakta çalışıyor. E adam diyor ki e topluyoruz konu komşu, Herkese internet olmayan bölgeler var. Onlar da toplanıyoruz, dinliyoruz diyor. E, ayet dinliyorsun, hadis dinliyorsun kardeşim ya. Mübarek olsun, beni mi dinliyorsun? Ben ne biliyorum da ne anlatacağım? Allah şöyle buyurdu, Rasulü böyle buyurdu. Dünyadan da size haberler veriyoruz. Bizim haberlerimiz İslam hakkındadır. Biz başka siyasetten anlamayız. Riyasetten anlamayız. Koltuk sandalye peşinde, derdinde değiliz. Bizden kimse korkmasın, telaş etmesin, endişe etmesin. Ben yolda zor yürüyorum. Ben aciz hasta bir adamım ya. Birisi namaza başlarsa, Kur'an okursa, zikredersin, günahı bırakırsa. Vallahi gecem o gecedir, günüm o gündür. Bayram ederim, mutlu olurum ya. Başka bir beklentimiz kalmamıştır dünyada. E bu kadar kitap yazılıyor ya. Şimdi 13. cilt Ruhul baskıda inşallah o çıkacak. Onu bitirdik. Ruhul dersini bekliyorsun. 13. cilt. Ne hal öyle çıktı? O kadar büyük bir mal ya. Öyle kıymetli bir mal. Efendi Hazretleri dedi ki Ahmet... Böyle güzel yapmışsınız, çalışmışsınız... ...fakat insanlar tam rağbet edip de okumuyorlar... ...özür dilerim senden diyor... ...haşa estağfurullah dedim efendi hazretlerim... ...siz ne, ne buyuruyorsunuz... ...bu sizin bereketiniz, simmetiniz... ...yani mübarek o kadar üzülüyor... ...ya bu kadar ilim yazıldı buraya diyor... ...kendisinin riyasetinde, nazarı altında... ...onun başkanlığı altında bunu yaptık... ...e millet... böyle bir ehli sünnet mehal... ...bütün tefsirler işine konmuş... ...ya mübarekler ne işiniz var sizin oyunla, filmle, diziyle, maçla, kaçla... ...ne işiniz var kardeşim... Ne dünyanıza yarar ne akredinize kar ya. Hepsine zarar. Boş vakit geçirmeyin. Tasavvufta en büyük kural vakit keskin kılıçtır. Vakit keskin kılıçtır aman aman aman. Bir nefes zahit etmeyin. Yazık olur size ya. Yazık olur. Bir nefes Allahsız geçmesin. Allah bir an seni unutuyor mu? Helak olursun unursa. Peki sen niye Rabbini unutuyorsun? Yakışıyor mu ya? Sen benim kulum değil misin Allah buyuruyor? Niye beni unutuyorsun? Ben sana Kur'an indirdim, peygamberler gönderdim, bak faizler, hocalar, peygamber varisleri bu kadar hizmet ettiler dünyaya, bu ilimleri neşrettiler. E şimdi biz lütfen Allah rızası için doğru kanallardan ayrılmayalım, eli sünneti bırakmayalım, şüpheli insanlara yanaşmayalım. eli i sünnet dışı mezhepleri inkar eden, müçtehitlerin haline konuşan, tasavvuf büyüklerin haline konuşan, İmam-ı Rabbani gibi, velilerin haline konuşan, ondan sonra mezhepsiz, İnsanların sakın peşine gitmeyelim, takılmayalım. Kitaplarını sakın okumayalım. Kendi kafasından bana göre şöyle, benim yorumum böyle, şu şöyle anlıyorum. Böyle diyenleri sakın sakın dinlemeyin. O ben yok, ben yok. Alimlerin nakillerini yapabiliriz biz. Kafadan bir şey konuşma hakkımız yok. Görüş beyan etme hakkımız yok bizim. Biz o o kabiliyette değiliz. Bu zamanda öyle insan kalmamıştır. Ben şöyle diyorum diyemez. Allah şöyle buyurur, şunu böyle buyurur. İmam-ı Azam şöyle anlattı. İmam-ı Rabbani böyle buyurdu. Tamam, o dinlenir. Onu da tabii doğru mu anlatıyor onu da sağlamasını yapmak lazım. Çünkü her böyle imam ı Azam şöyle diyor dediği adam doğru mu naklediyor? Belki de imam ı Azam'a iftira ediyor. Orada da bir ilim tercih ister. Onun için biz sizi ehli sünnet yolunda kardeş ettik. Allah bu kardeşliğimizi kabul etsin, daim etsin. Ölünceye kadar hizmetinizdeyiz, hizmetçiniziz. Siz de yazdır, güzdür demeyin. Ahiret yolculuğu devam ediyor unutmayın. Sakın sohbetlerden geri kalmayın. İnşallah 19'unda Perşembe akşamı sohbet başlayacak inşallah. Ee, efendim sohbette bulunalım. Uzakta olanlar, hasta olanlar, gelemeyenler ve kadınlar zaten gelemediği için onlar hemen bizim siteden ertesi günü atılıyor Perşembe sohbeti. Onu takip edelim. Ee, diğer sohbetler hazırlanıyor. Hepsi hizmetler devam edecek. Allah fırsat verdikçe ama ben hakikaten çok hasret oldum. Ee, efendim heves ettim. ...şu yönden medreseleri gördüm... ...talebeleri gördüm o çocuklar... ...nasıl ilimle uğraşıyorlar... ...Allah bize de nasip etsin... ...çoluk çocuğumuza da nasip etsin... ...Allah bize de fedakarlık versin... ...gece gündüz uzak yakın demeden... ...yaz gül sıcak soğuk demeden... ...İslam'ın yayılması... ...ve insanların İslam'ın vazifelerine yönelmesi için... ...ve böylece onların da bizim de kazanmamız için... ...gayret, gayret, gayret... ...büyük bir seferberlik yapalım inşallah... ...bir kişinin senin sebebinle yola gelmesi...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 Onu ki eksik edilmeden bir misli sevap sana yazılacak. Böyle bir kar nerede buldun da gitmedin ya? Ben sana ahiret ticareti gösteriyorum. <gülüyor> ya amen u, ey inanmış kullar. <gülüyor> Hele düllüküm ala ticaretin tünciyikum min azabin Sizi can yakıcı azaptan, cehennemden, kabir azabından kurtaracak. En karlı ticaret yolunu göstereyim mi? Habibim böyle şöyle kullarıma diyor. Bunun yolu nedir? Ya. Tüminune billahı resulü. <gülüyor>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 Mehmetçiğimizi mansur muzaffer etsin, bu ateşi bu söndürsün, bu kanı durdursun. Duacıyız. Ama şu anda bizim yapacağımız nedir? İnsanları hayra davet, iyiliğe emretmek, kötülükten neye yetmek. Bu ne kolay bir cihat ya. Oturduğun yerde sohbet dinliyorsun, iki kişiye mesaj çekiyorsun, telefon ediyorsun. Gel şu kanalı aç, internette şu siteye gir. ya da radyoda şu kanalı aç, dinle şu saatte şu konuşmalar. E adam bir dinliyor, on sonra diyor ki dünyam değişti. E bütün milleti topluyorum başına diyorsun. Hepsi dinliyorlar. E onun için biz hizmetçiniz olalım. Hizmetimizi kabul buyurun. Yeter ki Rabbim kabul buyursun. Ama sizler de lütfen gayretli olun. Seferber olun. Biz bu davada, bu hizmette olan gücümüzü harcıyoruz. Siz de inşallah insanlara ulaştırmak, duyurmak, haberdar etmek, istifade etmelerini temin etmek için efendim hizmetinize devam edin. Haberdar etmeye insanlara devam edin. İnşallah Özellikle bu site bütün dünyaya hitap edecek internet sitesinden hem görüntülü olduğu için daha göze de hitap ettiği için daha ee celbedici, cezbedici oluyor. insanların efendim daha çok dikkatini çekiyor. Bu itibarla inşallah Allah Teala lütfederse, Kerem buyurursa çok insanların hidayatine vesile oluruz. Ve Allah bizim de hizmetimizi kabul eder, hizmetimizi kabul eder inşallah ölsek üzülmeyiz, hasret çekmeyiz, gam çekmeyiz. Elhamdülillah yaşadığımız nefesimiz boyunca Allah'ın dinini duyurma bir emeğimiz geçti diye ham edenlerden oluruz inşallah bu vesileyle ben Türkiye'de bulunmadığım e, Endonezya'da olduğum dönemde e, Esat Çoşan hocamızın merhum Allah rahmet eylesin derecesini âli eylesin kıymetli Esat Çoşan hoca efendimizin e, babası Necati amcamızın vefat haberini aldım evvelce hasta, iken hastanede gittim ziyaret ettim. Ee, yakında, daha birkaç ay evvel hastanede ziyaret ettim ama cenazede bulunamadım çünkü Türkiye'de değildim. Bu vesileyle e, bütün ümmetin başı sağ olsun 109 yaşında büyüğümüz, kıymetli büyüğümüz, alim, salih, mübarek bir zat, Evliyaullah'tan e, Aziz Efendilerden, Mehmet Rahat Efendilerden efendim, feyizler almış, bereketler almış, çok kıymetli bir insan idi. Allah şefaatine nâil eylesin, derecesine âli eylesin. E, bu vesileyle bütün e, İslam camiasına özellikle yakınlarına Nurettin Coşan Hoca Efendi'ye ve şair yakınlarına, torunlarına ailesine başsağlığı diliyorum. Allah Teala'dan rahmet diliyorum. Allah Teala zürriyetlerinden kendisinin yerini dolduracak salihler halka eylesin diye niyaz ediyorum. Ve ruhu için sizlerden de birer Fatiha rica ediyorum. El Fatiha. İçibar haber.